Alp Ulagay'la Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Günaydın. Bey. Günaydın abi. Evet. Ee, önce yarı siyasi olaylarla da... bizim herhalde. Pınar, Karşıyaka ve Apoel... Ee, ...Güney Kıbrıs'taki... ...ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki... ...maçtan sonra... meydana gelen hooligan olayları Hooliganizm ötesine geçen artık canı evet. iyice kast haline alan bir e, saldırı olayıyla karşı karşıya kaldı karşıyaka basketbol takımı yani canlarını zor kurtarırlar e, Euro Challenge kupasında mücadele ediyor basketbolda Avrupa kupalarında karşıyaka ve grubunda da birinciliği garantilemişti yani grubun son maçı için Lefkoşa'ya gittiler güney tarafına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 Sporcular soyunma odasına sığınıyorlar ama oraya bile sopalar, taşlar çünkü spor salonunun içine koca koca taşlar sokulmuş. Yani tamamen önceden bir organizasyon söz konusu. Yani orada böyle hani şey vardır benim en kızdığım Tarih olduk saldırdık da söz konusu değil. Yani seyirci öyle bir şey bahane edip de saldırmıştı muhtemelen böyle işler artık internet forumlarında yürüyor organize oluyor. Muhtemelen önceden örgütlendi şeyler APAL taraftarları. Zaten de sen de söyledin maç esnasında da öyle yükselen bir gerilim tahrik durumu tırnak içinde pek olmuyor anladım. İddiası yok çünkü. Karşıyaka önceki 5 maçın dörrünü kazandığı için grup birinciliğini garantilemişti. Yani üst tura çıkmayı değil. Evet. E ayrıca grupta bir kıbrıs, güney kıbrıs takımı daha var. Ya, onlarla da içeride dışarıda iki maç oynadılar. Bir sorun olmadı. Ama herhalde Apol taraftarlığının özelliği... Herhalde Kıbrıs'ta takımların siyasi temsilleri çok ön plana çıkıyor. Apol herhalde daha aşırı sağ bir şey olması lazım. ALE, aK vardı herhalde Kıbrıs'ın AKA'yı da ALE takım. Onlar misal komünist parti yakın. Apol herhalde öyle değil. Yani şimdi işi atmayayım buradan ama hani ona öyle bir siyasi temsilleri de var oradaki. Futbol ve paralel olarak basketbol kulüplerinin e, yani herhalde iyi bir taraftar yüklenmesi de var. E, işte en sonunda Karşakalılar soy modusuna sınırla oraya da girmeye çalışmış rakip taraftarlar. İşte polis, emniyet bir şekilde bir, en azından o kısmını engellemiş ama o gergin bir gece yaşamışlar çünkü salondan çıkmak mesele yüzlerce binlerce kişi dışarıda bekliyor e, saldırı devam etmek için. İşte, otele giden bir yol var karşı yani herhalde Türkiye'yle bir yırtıbat kurulmuş ee, sınıra 10 dakikalık mesafede olduğu için Kuzey Kıbrıs sınırına hani şey alalım Kuzey alalım emniyetli bir şekilde oradan dönsünler Türkiye'ye bunun üzerine Güney Kıbrıs Emniyet Kuvvet yetkilileri biz o zaman güvenliğini sağlamayız otobüse biner başınızın çaresine bakarısınız demişler onu gö göze alamayan karşı da herhalde işte otelde konakladıktan sonra ertesi gün Türkiye'ye geldiler Ee, bayağı meşakkatli bir destasma yolculuğu oldu ve hemen üzerine pek de alışmadığımız bir şekilde jet bir karar geldi FIBA Avrupa'dan. Apo'yla 3 maçlık sağ kapatma cezası verdiler. Ee, hani, Ama bu bir de... sportif cezanın ötesinde adli soruşturma da yapılacaktır herhalde çünkü bayağı senin de biraz önce de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 tamamen yatıştırmaya e, yönelik izlenimi veriyor olayı kapat bir an önce evet, kapatmaya yani, yönelik çok, izlenimi çok kollayıcı bir ceza yani evet. aslında oradaki ben politik dengeleri üzerine birazcık baktım nedir bu Apuel e, Lefkoşa <gülüyor> Nikosya takımı diye e, e, kupasında hala Nikosya diye yazılır maalesef evet. e, bunun Lefkoşa olduğunu <gülüyor> öğretemedik bir türlü <gülüyor> E, maalesef öyle. E, aynı odunluk öbür tarafta da e, gayet gayet bir yoğun. Ciddi milliyetçiliğin, ırkçılığın en yoğun odaklandığı takımlardan biri anladığım kadarıyla Apuel Nikosia. Çünkü e, en son mesela 98 yılında ırkçılık suçlarından dolayı UEFA'dan 30 bin euroluk ceza almış. 2008... Eylem futboldaki Apuel takımı değil mi? E, evet evet tabii. Ha, o Ama... Herhalde oradaki kulüp takımları bizim... Türkiye'de Galatasaray Fenerbahçe bir işte hani birçok spor dalında faaliyet gösteriyor. Evet evet, evet, evet. Yani. E, yani Ya zaten şey e, genel olarak milliyetçilerin yoğun örgütlendiği içinde işte ara ara sağ değil mi? Evet yoğun, aşırı sağ milliyetçi eğilimli, ırkçı eğilimlerin yoğun örgütlendiği takım ve şeyden beri öyle olmuş. ya. Yani İngiltere ile e, işte sömürgecilik döneminden itibaren e, milliyetçi örgütlenmenin içinde yer aldı.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 bu konuda e, federasyon ayrı yani fiba'nın e, bu konudaki tavrı da yetersiz çok yetersiz hem de e, avrupa birliğinin de bir müdahalesi gerekir herhalde yani böyle ne biçimmiş bu ha bir de şu var tabii böyle olunca e, Türkiye'deki yansıması ne olacak yine adamları kayırıyorlar işte belli evet, aynen geldik, öyle ha bir daha geldiğinde biz de rövanş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 Kulüp müsabakalarında Türk ve Güney Kıbrıs takımlarını eşleştirmeme yönünde büyük bir çaba gösterdi şey, Avrupa Sponu yönetenler. Ama 10-15 yıldır oynuyorlar yani bir şekilde oynanıyor maçlar. E bu zaman, o maçta bu sefer Ruvanşı alınmaya çalışacak mesela. Onunla. Hiç alakalı bir takım da olabilir dediğim gibi. Yani Tabii tamamen... Bunu yapacak olanlar da Türkiye'liler falan olmayacak. Türkiye'nin e, ırkçı, milliyetçi bunun için vesile bekleyen e, yığın güruhları olacak, lümpenleri olacak en nihayetinde. Haksız mıyım bilmiyorum. Bunu çok böyle hani karşılıklı bir zaten beklentisi olduğunu da düşünüyorum çünkü iki tarafta da. E medyada ben, da eksik olmayacak tabii. Da daha şimdiden örneklerini gördüğümüz tabii tabii. gibi çeşitli gazetelerde... Ver barbar, haberler. Rum, ...barbar rum şeklinde gaz, gaz veren haberlerle birazcık baktık biz de bu meseleye. Siyasi ve sosyal tarafına işin bakmaya çalıştık. Yani çalıştım. ben şeyi beklerdim hem... İnsani açıdan hem sportif açıdan ciddi bir ceza yani bu sezonki puanlarınızı siliyoruz sizi grup soncusu yapıyoruz 2 senede oynamayacaksınız yani burada çünkü cana kas söz konusu ve biz bu cezayı vermezsek güveniliriz zedelenir bu cezayı veriyoruz size yani çünkü, hani şu olsaydı 3 kişi sahaya atladı oyuncuların öyle değil yani bütün solo sahaya iniyor orada. Bedel bedel ödetmemesi işte Avrupa'nın da temelinde yatan hem zaafları hem de bence derinde yatan da ırkçılığı da söz konusu tabi. Maalesef. Evet. Bakalım yani bir şey olacak mı üzerinden de şöyle ilginç bir durum işte karşıya takımı İzmir'e döndü bakanlar falan karşıladı. Spor an sonunda evet. bakanı Faruk Özak vesaire herhalde diplomatik trafikte onlar da etkili oldular.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 Hmm, belki bir gün daha ekstra verip bir şey ee, e, öyle bir yapılabilirdi, alıbu kiral yapılabilirdi. Fakat basketbol da takımlarla pek işbirliği yapmaya yanaşan bir kurum değil. Maalesef basket evet, takımının şikayeti var. O da parayla ilgili galiba, gelirle ilgili <gülüyor> daha çok. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Peki, o, bu, bir de e, Lefter'in durumuna bakalım şimdi, değil mi? Ee, evet, e, İstanbullu. Bir Rum'a geçelim oradan. Ben de bu hafta ilgili bir yazı yazdım. E, Lefter Küçük Andoniades e, zaten son dönem sağlığı çok iyi değil. Yaşını da getirdi yani 85 yaşında oldu e, dün sanıyorum. Onu da getirdi. Bazı sağlık sorunları var. Atina'ya e, herhalde bir takım sandıklarını ziyarete getirmiş. Orada düşüyor. Hastanelik oluyor ve işte yoğun bakımda kaldı. E, ciddi endişe edildi sağlığından. Sonra özel bir ambulans uçakla e, İstanbul'a e, asıl ...vatanına getirildi. Fenerbahçe'nin ve... ...Türkiye Futbolu'nun en önemli... ...isimlerinden birinden bahsediyoruz. Yani hani Türk futbol tayini... ...110-115 yıl düşünürsek... ...hani... ...kaç isim... Hani böyle ...sembol isim... ...sadece başarılı futbol değil sembol isim saysınız... ...ilk beşin belki daha fazla... daha adının da içine girer muhtemelen. Yani ismiyle, oynadığı futbolla... ...vesaire ve şu ilginç geliyor bana... Tabii, O dönemin basını incelemek lazım. Lefter küçük Anday'nın yadisi'nin kariyeri 45.1945-65 arası dönem. O dönemde Türk Kıbrıs meselesi ve daha'nın alevlendiği dönem. 50'ler aslında Demokrat Parti'den sonra değil mi? 50'lerin başıdır. İşte evet. 67'li olayları. Ya bunun İstanbul'a yansıması var maalesef. 67'li olayları 1955 herhalde. Evet. Ee, işte sonra 65'te tekrar sınır dışı edilen İstanbul durumlar var. Ee, ciddi bir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 şeyler üstü, kimlikler üstü bir şeyi var ki, e, temsil kabiliyeti var ki, ve hani o dönemde ülkenin en popüler spor kulübünün en iyi oyuncusu, e, milli takımın çok parlak oyuncusu, yani en efsane denilebilecek maçlarda onun golleri var. Yani meşhur Macaristan maçı değil mi? İki golü var. Evet. 1956'da Türk milli takımının Macaristan'ı İstanbul'da 3 bir yerli. Özel değil. maçtı evet. evet. Üçüncüyü de Metin Oktay atmıştı. Evet işte, yani iki... hani bir dönemin iki sembol ismi ee, o yüzden hani ben işte heykeli açıldı büyük Fenerbahçe'li Lefter sokağı var heykeli de büyük... Kadıköy Kadıköy'de. Evet, Kadıköy'de. Kadıköy ben daha büyük bir şey ettiğini düşünüyorum mesela ee, hani öyle bir şeyde de bulundum mesela keski stadyumun ismi e, Fenerbahçe'li Lefter Stadyumu olsa yani e, baş bir eski Başbakan'dan daha iyi bir isim bulamazdım yani sporcu ismi her zaman Benim daha hoşuma giden bir durum. Üstelik yani o... de ırkçı ve faşist bir başbakanın ismini taşıyor. Yani başbakanlığı dönemi, değil mi? varlık vergisi değil mi? O tam o ya tamamen küçük. adam faşist yani. Hiç evet. lâmı yok Sarıcıoğlu'nun, Şükrü Sarıcıoğlu'nun öyle bir kimliği var yani. İşte o kulübe uzun dönem başkanlık ya da Fahri Başkanlık yaptığı bir de şu andaki mevcut stadın eski halini bir şekilde bir takım da... şeyler ee, herhalde bürokratik oyunlar yaparak kulübe kazandırız için sanki böyle bir şey minnet duygusu var o ama bence asıl yani e, Fenerbahçe'yi bu kadar popüler yapan o değil elbette yani Levter gibi oyuncular e, sportif kahramanları bu kulübü evet bir Galatasaraylı olarak e, nefret ederek hayran olurdum.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 ...terkar yapılsa yine belki girecek. Yani başka bir kuşak başka bir dönem meşhur Türk futbolu ama... Evet. O peki dönemde şey... Dönemde... E, ...sağlık durumunun e, kritik... safayı aştı mı açmadı mı... Bini, ...bunu biliyor Türkiye muyuz? Türkiye getirildi biraz daha iyi. Zaten herhalde hafif düzelmesi... Buraya, yani ...ambulans uçakta bile zor getirildi herhalde. Biraz daha iyi. E, ama hani... Işte ...85 yaş... E, ...yani Allah uzun umur versin diyelim. E, ama şey... ...hani... E,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 Müthiş bir para hakikaten. Yani bu düzeyini, basketbolda bile harcasanız iyi bir takım kurarsınız ciddi. Ee, yani Kadınlar basketbolda herhalde bu kadar para harcayan bir takım yoktur şu anda. Erkeklerde bile hatırı sayılır bir bütçe olur. Ee, beş tane çok kariyer yabancı aldılar. Brezilya'yı e, dünya şampiyonlarında finale çıkaran antrenörü aldılar. Zeroberto'yu. Türk milli takımın 4-5 oyuncusu zaten orada. Böyle bir yıldızlar topluluğu halinde sahaya çıkıyorlar. Ama asıl büyük hedef Avrupa Şampiyonluğu tabii. Geçen yıl finalladıkları adıkları Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk. Çünkü Dünya Kulüptel şampiyonası başka şeyde de var futbolda da var. Böyle biraz sembolik bir anlamı var. Yani bizdeki biraz Cumhurbaşkanlığı Kupası, Avrupa Süper Kupası gibi bir anlamı var. Burada Evet, i̇smi tabii... biraz ismi cisminden biraz daha büyük galiba. Şöyle bir de bu takım sporlarında Avrupa'nın dışına çıktığımızda seviye birden çok düşüyor. Yani Afrika, Asya oradan gelen kulüp takımları zaten çok zayıf. Yani onları Avrupa'ya getirseniz şampiyonluk liginde oynayamazlar bile. Ciddi bir seviye fark oluyor. Yani en büyük rakip ne oluyor? Hep Latin Amerika takımları oluyor. İşte orunda Brezilya takımını Fenerbahçe iki kez yenmeyi başardı. Doğal sonuç. Yani en büyük rakip aslında şeydi. İtalyan Fopop'e e, dediği Bergamo'ydu. Onlar da bu sezon e, bir değişim geçiriyorlar. Yani geçen yıl Fenerbahçe yenip Avrupa şampiyonu olmuşlardı. E, e, bir oyuncusu ezacı başına geldi. Biri hamilelik sebebiyle ara verdi. Yani oyuncu kaybettiler. Yeni bir takım oluşturuyorlar. E, Onlar yarı finalde eğlendiler zaten. E, Fenerbahçe'nin yani sürpriz değil. şampiyon normal. Şimdi Avrupa şampiyonlarla yine ne yapacaklar? Orada bir Grupta Uriyengi Allah 3-0. Dino Moskova'dan. Yani sorun şu çok iyi. Beş yabancı ama ligde 3'ünü oynatabiliyorsunuz. İkisi tribünde oturuyor. Türkiye Ligi'ndeki kısıtlama sebebiyle Orada hani hangilerini oturtacaksınız? Yedek kalan oyuncuları mutlu etmek biraz zordur her zaman. Ee, yani Aldıkları parayı olabilir ama her sporcu oynamak ister tabii yani. Ee, yan gidip yatmak istemez. O dengeyi ...sağlamak önemli olacak. Ee, yani en büyük hakiplerden birinin de... E, ...Türkiye'den Eczacıbaşı olacağını... belirtelim Yani hem... ...Türkiye şampiyonu için hem... ...Şampiyoner Ligi şampiyonluğu için. Ee, daha üst turlarda... ...karşılaştığını bile görebiliriz iki takımın. Yani yarı final gibi bir aşamada bile... ...karşılaşmaların sürpriz olmayacak bence. Evet. Peki o zaman... E, ...bu şekliyle... ...tamamlıyoruz herhalde. Son bir not... E... Bir de e, ölüm, ah, kısa bir ölüm haberi İtalya 1982'de Futbolla Dünya Kupası'nı kazandıran e, Enzo Beyerzot e, Hayatını kaybetti 3 günü salı hmm. günü 83 hmm. yaşında e, Yani 82 de e, Hakikaten eşine Zorba rastlanır bir Şampiyonu kazandırmıştı 3 grup maçında 3 beraberlikle İtalya'da siz hatırlarsınız 2 evet. e, intro yükselmişti Bütün İtalyan basının o Her biri 500'er bin satan spor gazetelerinin kıyasa eleştirdiği takım. Daha sonra sırasıyla Arjantin, Brezilya, Polonya ve Almanya'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. İtalya tarihinin en büyük başarılarından biridir hakikaten. Kimsenin de beklememesi açısından yani tam bir sürpriz sayılması açısından bütün büyük gözüktü de zafer. Evet. Yani bir de ilk turda işte 3 beraberlik zar zor çıkmış takım gol evet. atamıyor ve orada Paolo Rossi'ye gösterdiği sabır tabii Bezos'un onu şike cezasından döndükten sonra işte bir 3-4 maç ligde oynatıp takımı alması ve 4 maç gol atamayan bir santifora sabretmesi. Yani mesela bugün olamaz böyle bir şey. Bugünkü medya bu kadar işin medyatik olduğu ortamda hiç antrenör herhalde bunu yapamaz o. Dört maç sabretmişti. Sabrın sonunda da selameti bulmuştu. Çünkü asıl şeyde de o kurtarmıştı. Değil evet, mi? Son üç maçta altı Aldi. gol attı bu sefer. <gülüyor> evet. Yani üç maçta altı gol atıp yılın oyuncusu falan tüm dünya çapından bir büyük yıldızla dönüştü. Yani o şeyden sonra üç maçtan sonra. E tabii hani Brezilya üç, Polonya'ya iki, Almanya'ya bir atarsanız da dönüşürsünüz <gülüyor> öyle bir şöhrete. <gülüyor> evet. Evet, Entro Beyerzota'da bir günaydın diyelim buradan. Evet, haftaya yılbaşı ile ilgili, yıl sonu ile ilgili bir programımız olacağı için olmayacağız. Sadece yani bir round-up gibi bir program yayınlayacağız her zaman olduğu gibi. O zaman gelecek yıl görüşmek üzere diyorum. Gelecek yıl görüşmek üzere, iyi günler. Dinleyicilerimize de, de bol sporlu, bol skorlu bir yeni yıl diliyorum burada. Çok teşekkürler. Alkulagaylı Spor